Muhterem Müslümanlar, insanın Cenab-ı Hakla alakası, onu her şeyin üstünde tutması, her şeye tercih etmesi, rızasını bütün meseleler üstünde Ali tutması, hiçbir şeye feda etmeme havasında bulunmasına bağlıdır. kaybetme bir mümin için her şeyi kaybetme manasında olmalı. Cenab-ı Hakk'a ait bütün manalar, bütün hakikatler bir müminin kalbinde öyle taht kurmalı, öyle oturmalı ki bunlardan bir tanesinin eksikliği bir müminin ruhi hayatında, kalbi hayatında büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren hakperestliği nispetinde bu hakikatın arkasından koşacak. Bu her şeyin üstünde maklup, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahpup, her şeyin üstünde mergul olan, Hz. Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak, gönlünü onlarla namur etmeye çalışacak. Bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak ve geldiği zaman da geldiği oturdu diye ayrı bir iman izah edecek. İnsan aradığı nisbette arkasına düşdüğü nisbette elde edecek bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hat ve hakikatı ne zaman hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. Darb-ı mesel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet ısrar Aradığın şeyi senin karşına çıkaracaktır. Sen ebediyen mahrum kalamazsın. Varsa içinde hakikata karşı bir arzu, bir istiyat. O gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa. Deniz aşırı. Deniz aşırı bir memlekette, bir diyarda yaşayan Necaşi hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki içinde yaşattığı bir taat üzerine oturttuğu hakikat arzusu ve istiyatı, hakperestlik, taattubu bırakma ona Allah'ın en büyük lütfunun gelip ulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı böyle bir şeye elde etme. O samimiyetle, sadakatla Hazreti Mesih'in ümmeti olması havası içinde yaşarken Ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izah ve ikrama mazhar oldular. Ve bir gün ayeti ve inatı, huzurunda okunması, mutfunu da Allah lütfediverdi. Hepsine birden mutfede verdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye kalepte bulununca Cafer İbn-i Ebi Talib, Mü'te'nin kahramanı, yeşil kanatlarla semarlarda göğülerle pervaz eden Hz. Ali'nin kardeşi, kanat çırp buçu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi sureyi Meryem'e okuyordu. ذَٰلِكَ اِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ اللَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Ayetine geldiği zaman Necaşir'e serini vermişti. Bütünüz kufanın, ruhbanların, Rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bitahlayan almış gidiyordu. Yetmiş insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat membaına gidin de dinleyin diyordum. Bu yetmiş insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda membağından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Burada okuyan Cafer ibn-i ise, burada okuyan doğrudan doğruya mahbit-i vahyi ilahinin mâkesi, kalbi sahip i sahib olan Resul-i Efkan ve Emced idi. Bütün rahipler sıkrahıt kıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaş'ın huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. Ve isamehum ma unzila ila'r-resul. Fara'yunhum tadid min et ma min O şanı yüce nebiyeinden kendilerini okundu. Onlar onu dinledikleri zaman Gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını sabveti görürsün. Tafiyiz tefiyidun min eddem'i limma Haktan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek. İnandık gerçek zuhur edecek. İnandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. ''İnandık, elimizden tutacak, kar gelecek.'' diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca, bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. مِنْ مَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَكُولُونَ رَبَّنَا Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesye'ye imandan sonra, kilise'ye imandan sonra Resulullah'a iman ettik ya Rabbi diyorlardı yazdıkna mahşeridin bizi de şahitlerden yaz Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necashi Necashi'nin cemaatine mahsur mu kaldı hayatı Kur'an? ''Mani Kur'an, Kur'an, mefhumu Kur'an. Kur'an'ın ayetü ve dinatiyle ilgilileyen onun içindeki hakperestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatın ifadesi. Kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor, رَبَّنَا عَمَنَّ فَكْتُوبُنَا مَا شَاهِدِينَ diyor. devr Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki bamd dokunuyor gibi hayatı Kur'aniye'yi dinlesin de yerinde rahat dursun. Adeta Dalgaları dinmiş deniz gibi ölü, camiit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir... ...ancak bizim içinde de yaşadığımız devirdir. Bize mutlatsız bir iki aslın insanını böyle ölü ve özgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor, Ömer camide namaz kıldırıyordu. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُوزِلَ اِلَى الْرَسُولُ تَرَا عَيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَدَّمْ ben ta arka saflardan duyuyordum, Şeddad İbn-i diyor, en arka saflardaydım. Hıçkırık sesini soluğunu kesiyordu, okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükû'a gitti. اِنَّمَا اَشْكُوْا وَسِّيْوَا هُزْنِيْلَ اللّٰهُ Dağınıklığımı ve, ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum, ayetine gelince arkasını getiremedi, Allahu u Ekber dedi rükû'a gitti. Ömerin "Nâza da Rabbik levâki ayetini okuyordu." diyor bu Hüreyle Bey hakkının süneninde Bir aralık bir küdürdü duyuldu mihrabta. Yıkılan Hazreti Ömer tit yanağamamış yıkılı vermişti. Sedye'ye koyuberine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek çatacak. Ferman-ı karşısında kalbi katlayı vermiş ayakta duramamış çıkını vermişti. وإذا سميؤ ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ابن beyinat okuyor. Ve lil butafifina allazina izaktalu okuyor. Yevme yakumun nasu li rabbil alamin cemaatin önünde o da yıkılı veriyor. O gün insanlar Hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere Mevla-i Mütahali'nin huzurunda dikilecek hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince hayatta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Ayatü beyine dokununca o kadar ağlardı ki hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu. Görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor bunu, kapamaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabi anlatıyor, Evin içine kapanır saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının zülgüzünü arkaya sürdüğü zaman içeriden hıçkırık sesleri duyulurdu. Evin duvarları adeta beraber itizada gelmiş gibi inleyen bir gönül, kendisine tokunan tokmak karşısında ses çıkaran bir davul gibi ses çıkarırdı. Ve dışarıya çıkarken de gözlerine sürme çekerdi bunu görmesinler diye türme çekerdi. İlham-ı ilahi, vahyi ilahi, bir gönlü aksettiğin zaman gönülü öyle mâkes buluyor, tesir ediyor. Ölülerin ve yıkıkların ve döküklerin top yegün yaşadığı asır, tevzih cemaatimizi. Sadece 20. asırda görülür bunlar. Bütün konu kamadı kırıklar, Kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, his hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idrakı kaybedenler, dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafiyatını terk edemeyen ham ruhlar, göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamlığın hüküm ferma olduğunu ve eğer seme o muazil el Rasul tla aynl hım tefid o mın tamg mın m araf o mın alhak ykurlun Rabbimem nafak gözleri çağlayan gibi asabı sefina alıyor gözleri çalayan gibi huzuru risalet fenaiye gelen sefirler alıyor gözleri çağlayan gibi Ömer ağlıyor, İbni Ömer ağlıyor, Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor, gözleri çağlayan gibi. Girin girin günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbi hayatlarını öldürdüğü cemaatimiz ne yapıyor acaba? Allah bunu size sorarsa ne diyeceksiniz? Resulullah size sorarsa ne diyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? neredesiniz derse diyeceksiniz. Ben kendi namıma diyecek bir şeyim yoktur. Azmış, tapmış, tagi nefsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir şey söylüyor gibi, bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı lavabali kalan, gayricisi kalan, kim talih bana sorursa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Müterakim seyyiatin, sizin birinizin bütün masiyetin sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Belki fark ettiğiniz şey geriye döner bakar da o zaman anlayı verirsiniz anlayıverir verir de kervan arkadan kavuşu verirsiniz. Ve benim bu sözlerim sizin içinizde bu heyecanı, bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muhasebesi yapmaya sizi sevk ederse. Bakalım bahsiunda asab-ı kiramın arkasında yerini alma ümidi benim içimde. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve mülkesi bırakmasın. Kartlarınızda sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, hiç duygu insan edin. Ala Ve Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekeleri <Sessizlik> settal ve men ilehum massirun Sadetallahul ve li <Sessizlik> mu'minin